Günaydın yeni güne, yeni doğan şafağa, güneşe, toprağa günaydın. Günaydın güle konan bülbüle, daldaki yaprağa, nergise, kuşa, kurda günaydın. Günaydın yüzündeki tebessüme, bir sıcak demli çaya, buram buram susam kokan simide. Aşka sevgiye günaydın, günaydın mutlu, umutlu yeni güne. Efendim her yeni günü sevinçle karşılamanız ve sevgiyle uğurlamanız dileğiyle bugünkü programımıza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü görevimizden programını sizler için Arzu Yortço, Ayşe Gülhanık ve Soner Emre hazırladım. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve sunucunuz ben Mustafa Çakmak. İlginizi çekecek birbirinden önemli konu ve konutlarla beraber olacağımız bir görevimizden programına daha... Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz efendim. Sizlerle olan birlikteliğimize güzel bir müzikle başlayalım ve daha sonra program akışımızda neler var kısaca değinelim. Çalacağımız ilk şarkıyı da şu anda radyosu başında. Bizleri dinlemekte olan tüm radyo dostlarımıza, tüm dinleyicilerimize armağan edelim ve... Ayla Çelik gelsin mikrofonlarımıza Bağdat desin efendim.